26. Sohbet Halinden insanlara şikayetçi olmamak Bu konuşma hicretin 545. yılında zilhiccenin 20. günü dergahta yapılmıştır. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bir hadislerinde şöyle buyururlar Musibetleri gizli tutmak arş hazineleri cümlesindendir. Ey maruz kaldığı musibet ve sıkıntıları sahip dökerek kendilerine şikayetçi olduğun o insanların sana ne faydası dokunur ne de zararı sen onlara dayanıp güvendiğin ve izzet ve celal sahibi hakkın kapısında onları Allah'ın iradesini ortak yapmaya devam ettiğin sürece seni Allah'tan uzaklaştırırlar onun gazabına uğrattırırlar ve onunla arını perdelerler sen Ey cahil. Alim olduğunu iddia ediyorsun. Allah'a değil de dünyaya talip olmanda senin cehaletin cümlesindendir. Maruz kaldığın sıkıntıları sayıp dökerek insanlara şikayette bulanmak suretiyle kurtulmayı istiyorsun. Vah sana. Yemeği ziyadesiyle hırslı şu köpek yakaladığı avı yemeden muhafaza etmeyi öğreniyor. Yeme hırsını terk edebiliyor. Fıtratında mevcut bir hasreti Yeme hırsı bir kenara itebiliyor Aynı şekilde Av için eğitilmiş şu vahşi kuş Kendi fıtratında mevcut yeme hırsına karşı gelebiliyor Yakaladığı avı hemen yeme adetini bırakabiliyor Ve onu sahibine teslim edebiliyor Senin nefsin öğretilip eğitilmeye ve Bu ikisinden daha layık daha yatkındır Böyle olduğu halde sen onu eğitemiyor, terbiye edemiyorsun. Ona öğret, anlat. Ta ki senin dinini yemesin, parçalamasın. Uhdesine bırakılmış Allah emanetlerine hıyanet etmez. Müminin dini onun etidir, kanıdır. Nefs müminin bu etini ve kanını yiyebilir, parçalayabilir. Onun için nefsini öğretip, eğitip, terbiye etmeden onunla arkadaş olma. Ne zaman ki öğrenir, anlar ve mutmain olur. Yani nefsi ne haline gelir. İşte o takdirde onunla arkadaş, sohbettaş olabilirsin. Bir de her nereye yönelirse yönelsin hiçbir halde onu yalnız bırakma. Daima ve her halükarda murakabe altında tut. O mutmain olduğu zaman yumuşar. Halim selim bir hal alır hakikatleri bilir. Takdiri ilahinin kendisine getirdiği kısmetlere razı olur. Halinden şikayet etmez. O derece uysallaşır ki halis buğday özüyle arpa ekmeğini ayırt etmez. Hangisi gelirse ona razı olur. Bedeni hazlar hususunda isteksiz bir hale gelir. O derecede ki kendisine hiç yememesi yemesinden daha sevimli gelir. Bunu sırf senin hayırlar işleyebilmene, ibadetler yapabilmene ve hayırlı şeyleri tercih edebilmene yol açmak için yapar. Daha sonraları ahiret hususunda da zahit oldu ve Mevla'yı aradığı zaman onu seninle birlikte arar ve senin kalbinle birlikte onun kapısına gider. İşte bu anda kader ona gelerek der ki, Ey yemeyen kişi artık ye. Ey içmeyen kişi artık iç. Akıllı olan hasta ya bizzat doktorun elinden yer veya yine bizzat onun emri ve müsaadesiyle yer. Ayrıca doktora karşı edepli olmaya, ona ne derse onu kabul etmeye ve nefsani hırslarını da bir kenara itmeye devam eder. Ey haris kişi, ey yemek için acele eden kişi, senin kısmetinde bulunan her şey, senin için yaratıldı O halde onu senden başka Kim yiyebilir ki Giyeceğin elbise Oturacağın ev Bineceğin binek Kendisiyle evleneceğin kişi Senin için yaratıldı O halde onları senden başka Kim elde edebilir ki Bu cehalet ne Bu durumda sende ne sebat var Ne akıl var Ne iman var Ne de İzzet ve celal sahibi Allah'ın vaadini tasdik. Ey kendini beğenmiş kibirli kişi. Kerem sahibi birisine bir iş yaptığın zaman edepli ol. Emeğine karşılık büyük servet ve ücret talep etme. Servette, ücrette senin istemene ve yüzsüzlük etmene lüzum kalmadan ayağına gelir. İşini görmüş olduğunu kerem sahibi kişi senin hırslı olmadığını, isteme tenezülünde bulunmadığını ve yüzsüzlük etmediğini görünce, seninle beraber çalışmış olan diğer arkadaşlarından seni ayrı tutacak, sana ayrı bir refah sağlayacak ve seni onların başına şef yapacak. İzzet ve Celal sahibi Allah, takdir-i ilahiye itiraz edilen ve bu hususta münakasa yapılan yerde muaşeret etmez. Musahabette bulunmaz. O ancak hüsnü edebin Zahiri ve batini sükunetin Ve takdir ilahiye karşı Daima muvaffakatin bulunduğu yerde Muhaşeret eder Musahabet eder Kaderi ilahiye cani gönülden teslim olan Herkes ile Allah'ın Musahabet ve muhaşereti devam eder Allah'ı tanıyan Onu bilen yalnız Onunla kaimdir Ondan başkasıyla kahim değildir Yalnız ona boyun eğer Ona itaat eder Ondan başkasına boyun eğmez. Yalnız onunla dirilir, ondan başkasına nazaran ise ölüdür. Ey oğul! Konuştuğun zaman salih, halis bir niyetle konuş. Sükut ettiğin zaman salih, halis bir niyetle sükut et. Bir şeyi işlemeden önce halis, salih bir niyete sahip bulunmayan kişinin ameli yok demektir. Sen niyetini düzeltmedikçe konuşsan da, sükut etsen, Yine de günah içindesin. Çünkü niyetini düzeltmemişsin. Sükut etmen de konuşman da sünnete uygun değil. Hal ve şartlar değişip de geçim sıkıntısına düşünce hemen Allah'a karşı tavrımızı değiştiriveriyorsunuz. Bu sırf bir lokma için. Dünyalık bir metadan mahrum kalınca hemen Allah'ın diğer nimetlerini de inkar ediveriyorsunuz. Bu da bir nimet eksik olduğu için sanki hepiniz birer cebbarsınız. Allah'a tahakküm eden ve ona talimatlar veren birer mütekebbirsiniz. Bu hareketinizle sanki ona şöyle talimatlar vermiş oluyorsunuz. Şunu yap, şunu yapma, niçin yaptın, şunun şöyle olması lazımdır. Bu hal, hareket ve tavırlar sizi Allah'tan uzaklaştırır. Allah'ın gazabını üzerinize çeker, sizi huzur ilahiden ilahiden tardettirir. Sen kimsin ey insan oğul? Sen değersiz ve hakir bir sudan yaratıldın. İzzet ve celal sahibi Rabbine tevazu göster. Onun zatı için alçak gönüllü ol. Takva bulunmadıkça İzzet ve celal sahibi Allah'ın nazarında da onun salih kulları nazarında da hiçbir değerin olmaz. Dünya bir hikmettir. Ahiretin tamamı ise bir genişlikten ve bir gıdadan ibarettir. Ey ahali! Sizin üzerinizde gözcüler, bekçiler vardır. Siz izzet ve celal sahibi Hakk'ın murakabesi altındasınız. Onun muhafazası altındasınız. Onun kendisine vekaleten vazifelendirdiği varlıklar tarafından gözetilmektesiniz. Sizin bundan haberiniz yoktur. Akıllı olun. Aklınızı başınıza toplayınız. Kalp gözlerinizi açınız. Sizin birinizin evinde bir topluluk hazır olduğu zaman o yani ev sahibi ilk konuşan olmasın Bilakis o sorulanlara cevap vermek için konuşmuş olsun. Bundan başka kendisini alakalandırmayan hususlarda da misafirlere soru sormaz. Tevhid farzdır. Helal kazanç aramak farzdır. Kişinin kendisine gerekli olan ilmi ve her türlü malumatı öğrenmesi farzdır. Amellerde ihlas Farzdır. Amellere karşılık beklememek farzdır. Fasıklarla münafıklardan kaç, uzaktır. Sıddık salihlere iltihak et. Onların arasına katıl. Eğer mesele müşkilleşir de kimin salih, kimin münafık olduğunu ayırt edemezsen o zaman geceleyin kal. iki rekat namaz kal. Peşinden de Allah'a yakararak de ki: ya Rabbi bana salih kullarını göster Bana sana gelmemde kılavuzluk edecek kişileri göster Göster ki bana senin tahammından yedirsin Meşrubatından içirsin Sana yakınlığımın gözünü senin yakınlığının nuru ile sürmelisin Apaşikare gördüklerini bana haber versin Tasavvuf erbabı izzet ve celal sahibi Allah'ın lütuf tahammından yediler Ünsiyet meşrubatından içtiler Yakınlığının kapısını müşahede ettiler. Sırf haberle kanaat etmediler. Bilakis mücahede ettiler. Sabrettiler. Sıkıntı ve meşakkatlere katlandılar. Tahammül gösterdiler. Hem kendilerinden hem de diğer insanlardan ve bütün fanilerden geçtiler. Öyle ki onların nazarında hayır apaşiker hale geldi. Rablerine vasıl oldukları zaman o da onları terbiye etti. Tezihin etti, onlara hikmetleri ve ilimleri öğretti. Kendilerini mülküne mutlali kıldı. Gerek göklerde ve gerekse yerde ondan başkasının bulunmadığını, verenin de mani olanın da, hareket ettirenin de, durduranın da, takdir edenin de, hükmedenin de, aziz kılanın da, zelil kılanın da, musallat edenin de, emrine verenin de, kahredenin de, ancak ve yalnızca O olduğunu kendilerine öğretti Allah onlara Kendi katındakileri gösterir Onlar da kalp ve batın Öz gözleriyle onu görürler Neticede onların Nazarında ne dünyanın Ne de dünya saltıntının Hiçbir değeri kalmaz Allah'ım Hakikatleri onlara gösterdiğin gibi Bizlere de göster Hem de af ile Afiyetle beraber ve bize dünyada iyilik ver. Ahirette de iyilik ver. Bizi cehennem azabından koru. Ey ahal! Takvayı terk ettiğinizden dolayı tevbe ediniz. Yeniden takvaya dönünüz. Takva bir devadır, ilaçtır. Onu terk etmek ise derttir, marazdır. Tevbe ediniz. İçinde bulunduğunuz günahkar durumdan dönünüz. Zira hiç şüphe yok ki tevbe bir devadır, ilaçtır. Günahlar ise birer derttir, hastalıktır. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabına hitap eden dedi ki, sizin devamınızın ve derdinizin ne olduğunu size söyleyeyim mi? Sahabiler dediler. Evet ya Resulallah, haber ver. Allah Resulü buyurdular. Sizin Derdiniz günahlardır Devanız da tevbedir Günahlardan dönmektir Tevbe imanın ayrılmaz eşidir Zikir meclisine devam etmek ve izzet ve celal sahibi Hakk'a kullukta bulunmak ise Tevbe için bir şifadır İman diliyle tevbe ediniz İşte o zaman felah bulursunuz Tevhid ve ihlas diliyle konuşunuz İşte felah size o zaman yetişir İzzet ve celal sahibi Rabbinizden musibetler geldiği zaman imanınızı silah ediniz, silah olarak kullanınız. Allah kendisinden razı olsun. Abdul Kadir Geylani Hazretleri her sohbetin başında Elhamdülillahi Rabbil Alemin der. Bunu üç defa tekrarlardı. Her söyleşinin akabinde bir lahza sükût ederdi. 3. söyleşinden sonra duaya ve Allah'a yakarışa devamla derdi ki Mahlukatın adedince, arşının büyüklüğünce, zatının rızasınca, kelimelerini yazacak mürekkeplerin çokluğunca, ilminin sonsuzluğunca ve bütün yarattıkları sayısınca Allah hamdolsun. O ki gaybı da bilir, hazırı da. O ki Rahmandır, Rahimdir, Meliktir, Kuddüstür, Azizdir, Hakimdir. Ben şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. O tektir, şeriki ortağı yoktur. Mülkte, hamd de yalnız ona mahsustur. Diriltir, öldürür. Kendisi ebediyen diridir, asla ölmez. Hayır onun elindedir. O her şeye kadirdir. Dönüşte yine onadır. Ben şehadet ederim ki Muhammed Aleyhisselam onun kulu ve Resulü'dür. Onu hidayetle ve hak diniyle göndermiştir. Ta ki bu hak dini bütün batıl dinlerin üzerine çıkarsın, müşriklerin hoşuna gitmese de. Allah'ım Muhammed Aleyhisselam'a ve onun soyuna salatsı selam eyle. İslam ümmetinin önderini de, İslam ümmetini de muhafaza eyle. Tebaayı da, tebaanın başındakini de sen koru. Onların kalplerini hayır bahsinde birbirine kenetle. Hayırlı işlerle birlik olsunlar. Birinin şerrini diğerinden defet, Birbirlerine zararlı olmasınlar. Allah'ım sen bizim kalplerimizi biliyorsun. Onları ıslah et. Sen bizim ihtiyaçlarımızdan haberdarsın. Onları veriver. Sen bizim günahlarımızı biliyorsun. Onları ver. Sen bizim kusurlarımızı, ayıplarımızı biliyorsun. Onları örtüver. Bizi nehyettiğin yerlerde görme. Nehyettiğin yerlere gitmiş olmayalım Emrettiğin yerlerde de bizi arar duruma düşme Biz daima senin emrettiğin yerlerde bulunalım Bize zikrini unutturma Bize mekrinden emin kılma Bizi kendinden başkasına muhtaç etme Kendinden başkasına meyleder ve el açar durma düşürme Bizi senden ayıran her şeyi bizden ayır bize zikrini, şükrünü ve güzel bir kullukla kulluk etmeyi ilham etti. Bunları söyledikten sonra yüzünü sağına çevirerek şöyle derdi. Allah'tan başka ilah yoktur. Yalnız O vardır. Allah'ın şanı ne yücelir. Yalnız Allah'ın dilediği olur. Azamet sahibi yüce Allah'ın kuvvet, kudret ve iradesi taalluk etmeden... Kainatta hiçbir şey vuku bulmaz. Sonra bunu aynen bir defa kendi yönü istikametine bakarak söyler, bir defa da yüzünü sol tarafına çevirerek söylerdi. Daha sonra da derdi ki, Ya Rabbi kötü fiillerimizi ifşa etme, günahlarımızı örten perdelerimizi yırtma, kötü amellerimiz sebebiyle bizi cezalandırma, bizi gaflette bırakma. Gaflet ve nisyan üzere bizi cezalandırma. Ya Rabbi, Eğer unutur veya hata edersek bu yüzden bizi muaze etme. Ey Rabbimiz, Bizden öncekilere yüklediğin gibi bize de ağır bir yük yükleme. Ey Rabbimiz, Takatimizin yetmeyeceği şeyi bize taşıtma. Bizden sadır olan günahları affet. Bizi mağfiret eyle. Yarlığa, bize merhamet et. Sen, Bizim Mevlamız, kafir kavimlere karşı, kafir kavimlere karşı da bize yardım etti. Bu son yakarışı da söyledikten sonra, söze başlar, daha önceden hiç hazırlık yapmış olmaksızın, gayb hazinelerinden, Allah diline ne verirse onu söylerdi. Sohbetlerinde çok nadir olarak, ilk söze Peygamberimiz, Sallallahu aleyhi ve sellemin bir hadisleri veya hükümanın hikmetleri sözlerinden bir sözle başlar, teberrüken önce Allah Resulü'nün hadisini okur, sonra da konuşmasını bu hadis üzerine bina eder.